Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Dilan Bozdağ'a teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Çadır kurduk anne, balın Hasret kaldı anne, baba yüzü'yüne, kardeş yüzüne, Gidin haber verin yerin kızına Öldür bâhi sen kurtar bu dertten bizi Hallebenin alt yanı, yazıdır yazı Hallebenin alt yanı, yazıdır yazı Berduşlar geliyor, elinde sazı, elinde sazı Urfalıydır sen, ta razı Özür bari sen kurtar... ...bu dertten bizi... ...merhabalar... ...94.9 Açık Radyo'da... ...Babil'den sonra programını dinliyorsunuz... ...ben Ercüment Gürçay... ...yayın masasında Selahattin Çolak... ...bugün de canlı yayında sizlerle birlikteyiz... ...programa bir Gaziantep türküsüyle başladık... ...Alleben'in düzüne... ...Alleben... Anteple özleşleşmiş bir kelime. İşte içinden nehir geçen şehirler var dünyada. İşte bunların en ünüsü Sen Nehri'nin ikiye ayırdığı Paris e, kenti. Sen Nehri gibi Alleben deresi de Antep'i ikiye ayırır. İşte Fırat'ın kollarından biri olan Alleben. Önce kentin coğrafyasını, sonra da kültürünü biçimlendirmiş bir e, su yoludur. 1950'ye kadar Alleben gürül gürül akan büyük bir nehirmiş işte sonra küçük bir dere haline dönüşmüş İşte henüz insan elinin doğaya müdahale etmediği zamanlarda doğal yolunda piknik yeri kavaklığın içinden akıp gider ve Antep halkını iki yakasında toplarmış. Her Antepli'nin yaşamında yeri olan bu dere, Ülkü Tamer'in iki kitabına adını vermişti. Alleben Anıları ve Alleben Öyküleri. Anıların bile onun üzerine örülmesi, Aleben'in hem Antep için hem Ülkü Tamer için ne kadar önemli olduğunu da kanıtlıyor. Geçen yıl hayata veda eden Ülkü Tamer, Antep'in yetiştirdiği önemli ve çok yönlü sanatçılardan birisi. Önce şairliği, sonra öykücü, anı yazarı ve gazeteci yönü gelir. İşte oyuncu yanını da biliyoruz. Çocuk yılları Antep'in hoş, güzel ve zengin kültür ortamında geçmiş. Bu onun kültürünü ve yazarlığını biçimlendirmiş. ...Zengin Antep kültüründen beslenmiş ve yazdıklarında bu kültürü de yansıtmıştır. Ülkü Tamer'in sinema tutkusuna yazılarında rastlıyoruz. İşte sinemanın büyülü dünyası, televizyon ve bilgisayarın henüz olmadığı o günlerde başta biz çocuklar olmak üzere hepimizi sarıp sarmalardı... Antep, alleben, sanat, edebiyat, şiir ve sinema deyince Ülkü Tamer gibi bir başka sanat insanı daha hemen aklıma geliyor. Onat Kutlar. 1994 yılının 30 Aralık günü Taksim'de bir otelin kafesinde patlayan bombayla ağır yaralanan ve 11 Ocak 1995'te yani 25 yıl önce hayata veda eden Onat Kutlar'ın Anası'na bugün sizlere Antep türküleri dinletmek istiyorum. Programa Onat Kutlar'ın kuzeni Akten Köylüoğlu'nun kutları anlattığı bir kayıtla devam etmek istiyorum. Onat, benim büyük amcamın ve teyzemin oğlu. Çok yakın akrabayız. Ailede çok sevilen, sayılan bir çocuktu. Onat, babasının mesleği dolayısıyla savcıydı babası. Alanya'da doğdu. 30, 35 doğumlu, 1935 doğumlu. Daha sonra kardeşi Malatya'da doğdu, orada oldular. Bir müddet İzmir'de oldular, bir kardeşi de orada oldu. Daha sonra Gaziantep'e yerleştiler. İşte Onat'ın ilkokula başladığı sırada Gaziantep'teler. Abimiz bizim ve ailenin akıllı çocuklarından bir tanesiydi. Öyle bir insandı. İlkokulu İstiklal İlkokulu'nda okudu, Ali Rıza Analan öğretmeni. Kendi mezun olduğu sene ben ilkokula başladım, benim de öğretmenim oydu. Ondan sonra e, ilkokuldan sonra ortaokul, ortaokuldan sonra Gaziantep Lisesi'nden mezun oldum. O e, lisede okuduğu zaman da İshak isimli kitabı yazdım. E, ve ondan çok güzel bir ödül aldı. Ve sinemaya meraklı bir insandı. Çocukluğundan beri hep öyle sinemayla ilgili çalışmaları vardı. Mesela halamların bir dış hayat dedikleri ikinci bir avlusu vardı. Orada affedersiniz Ahır vardı ki e, köyden gelen atlar falan orada kalırdı. Develer atlar. O zaman develerle gelirdi yükler. Ondan sonra e, sonra o, o kesilince e, orayı çocuklar böyle bir toplantı yeri gibi yaptılar. Gençler. E, akrabanın hepsi bir arada olduğu için gençlerimizin hepsi bir arada toplanırlardı. Hala, dayı, amca, çocuklara hepsi bir arada toplanırlardı. Ve bize bize Mesela Anad abi parça parça film parçaları koparır, bulur getirirdi. Onları güneşle duvara yansıtıp onu izlerlerdi. Bizim görevimiz güneşin ışığını içeriye vermek için ayna tutmaktı. Sonra mesela kağıtla bir çizim yapıp onu çevirip oynatarak sinema işte böyle oynar, hareket böyle sağlanır üst üste filmler çekilir bu hareket ondan görürsünüz canlı gibi görürsünüz falan diye o bilgileri verirdi de okumayı çok seven bir insandı onun kitaplarını devamında da biz okuduk paylaşmayı da seven bir insandı sonra güzel sanatlara gitti İlk olarak oraya kaydoldu. Güzel sanatlar deyince o edebiyat gibi düşünerek gitmişti. Sonra ondan şey yaptı tekrar hukuk fakültesine girdi. Hukuk fakültesinden bir dersten bıraktı ve hayata atıldı. Sinematek'i kurdu. Türkiye çapında Gaziantep'e geldi o sinematekin filmleri. Seçme filmlerdi çünkü. Ondan sonra... Sonra Paris'te kaldı bir ara. Tekrar İstanbul'a döndü. Birçok şeyde imzası var. Gazete köşe yazarıydı. Senaryo yazarıydı. Yani kendini böyle çok öne çıkaran bir insan değildi. Ama arkasından çıkan kitaplar zaten onun ne kadar verimli olduğunu gösteriyor son olarak bir kitap hazırladılar ona kutlara mektup var diye bütün arkadaşlarından akrabasından herkesten yazı aldılar çok güzel bilgiler toplandı Çünkü herkes onun ayrı bir yönünü söylüyor ayrı bir yönü tarif ediyor anlatıyor fedakarlığını söylüyor çalışkanlığını söylüyor ee, i̇şte öyle çok değerli bir insandı. Onat, e, Gaziantep'in 500 yıllık yazılı tarihi geçmiş olan bir ailen çocuğu. E, dedesi Osmanlı Paşası. E, çok aklı başında bir e, ula rütbesi olan e, bir e, paşa. Ondan sonra, babası saygıdeğer bir savcı, ee, ailenin hepsi hemen hemen e, hukuk okumuş insanlar. Ee, ve e, yani UNAT'ın yaptığı hizmet belki gelip de burada fiilen çalışmış değil, liseyi bitirinceye kadar buradaydı, yazları devamlı gelirdi. Devamlı fiilen gelip bedenen çalışmadı ama onun aklıyla çalışması zaten yeterliydi. Gurur verici bir durumdu. Tabi insanlar okuyup meslek sahip olduktan sonra kendi mesleklerine göre yaşam biçimi oluyor. Fakat ben yerliyim burada. <gülüyor> Onun için gelmişi, geçmişi hepsini toparlıyorum. Ona tabi etrafındakiler de teşvik ederdi. Mesela ben o zaman tabi ev hanımıyım, fazla bir şeyim yok, çizimlerle falan kitap çıkarıyorum. Sonra kendinden bir yardım almak istedim. Ona tabi nasıl yapayım falan diye. Bacım senin yaptığın şey o kadar güzel bir şey ki dedi. Sakın bunu bırakma, bunun arkasını bırakma dedi. Ben de onun yolu, o sözün üstüne, o yoldan devam ettim. Ee, yani akraba olarak gurur duyduğumuz bir insan çok kötü bir şekilde vefat etti biliyorsunuz. altı 96 galiba, 96'da ve e, bomba e, ile yaralandı. 13-14 gün kadar yattı. Ve sonunda kurtulamadı. Çünkü belden aşağısı tutmuyordu. Çok acı günler geçirdik. Ve onu kaybettik. Toplumda orada bir genç kız yazar da öldü onunla beraber. Evet, rahmetle anıyoruz. Allah hiç kimsenin başına böyle bir ölüm vermesin. İnsanın yatağında uzan uzan ölmesi ayrı bir şey. Böyle insan eliyle katledilmesi ayrı bir şey. Hiçbir suçu olmadığı yerde. Hiçbir suçu yok. Ki e, evlenme yıl dönümleriydi eşiyle. E, onu e, kutlamaya beklerken arkasındaki bomba patladı. Akterköylüoğlu kuzeni Onat Kutları anlattı. Onat Kutlar bir yazısında hiçbir kutsal amaç, hiçbir ideoloji, hiçbir hak, hiçbir öfke, hiçbir yetki doğrulamaz öldürmeyi diyordu. Ölüm Onatkutları 1994 yılının 30 Aralık günü D Marmor Oteli'nin lobisinde patlayan bir bomba ile buldu. Aynı yerde o gün 37. yaş gününü kutlayan, güreği barış için çarpan bir başka aydın, açık radyo programcısı Cüneyt Cebenoğan'ın kardeşi, arkeolog ve rehber Yasemin Cebenoyan hayata veda etmişti. Onatkutlar bir süre daha yaşama tutunmaya çalışmıştı. Cüneyt Cebenoy'a da geçtiğimiz yıl kaybetmiştik Onat Kutlar her yeni yılın ilk sabahında... ...arkadaşlarını toplayıp... ...Eyip'teki Pierre Loti kahvesine gider... ...ve yeni yıla hep birlikte... ...kahve içerek... ...hoş bulduk derlermiş. İşte olayın yaşandığı yılbaşı öncesinde de... ...gazetelik köşesinden... ...okurlarını Eyüp'e, Pierre Loti'ye ...ça içmeye davet ettiği son yazısı... ...ölümle yaşam arasında... ...savaş verirken... ...1 Ocak 1995'te yayınlanır. O son yazısında kutlar... Gökyüzü de Haliç'te, kentte daha kirli. 1995 bir bahar aydınlığı ile başlamıyor. Yaşadığımız kent, ülke ve yeryüzü, ölümler, kıyımlar, savaşlar, haksızlıklar, ilkellikler, aldatmalar, kirlilikler, çirkinlikler içinde diyordu. 1968 olaylarının Türkiye'ye yansımasıyla başlayan işte ateş ve anarşi günlerinden altın çıkaran insanlardan da Onat Kutlar, Antep'in fıstık ağaçlarının gölgesinde, portakal bahçelerinde yazdığı şiirlerle başlayan edebiyat macerası, öykü, şiir deneme, senaryo ve edebiyatın hemen her alanında yağattığı eşsiz yapıtlarla devam etti. Ferit Edgü ona edebiyatın dekatloncusu diyordu Onatkutlar bana Türkçeyi sevdiren insanların en başında gelen isimdir işte onu rahmetli abim Bülent aracılığıyla tanımıştım bir dönem aynı reklam ajansında çalışmışlardı repro'ydu galiba yani çok zaman oldu şimdi tam hatırlamıyorum ajansın adını Onat Kutlar okuduğum işte 1984 tarihli kitabı Sinema Bişenliktir ile hayatıma sinemanın bitmek, tükenmek bilmeyen uzun şeridini de sokmuştu. İşte Kutlar'ın sinemaya katkılarından da kısaca söz edeceğim ama şimdi size Onat Kutlar'ın kendi sesinden bir şiirini dinletmek istiyorum. Onat Kutlar'ın 1986'da yayınlanan Unutulmuş Kent kitabından bir şiir Sokak Selvilerin anılarıyla uğuldayan bir sokaktı. Yüksek ve kül rengi yapıların tepesinde ikindi. Sarı bir ışıkla vururdu pencerelerin donuk ve sessiz krater gölcüklerine. Orada yaşlılar otururdu. Tozlu yine yastıkları ve göz sararmış martıların eğri yağmurlarıyla gelir tarardı. Yüzlerinde unutulmuş sepka boşluğu. Karınlarına ölümün tohumlarını ekerdi aşağılarda. Hafif bir lahm kokusuyla karışık kahve ve anason çiçekleri satılan küf rengi ırmakların sokağında ehliyetli kurbağalar, Arada inatçı Arnavutların durmadan yenilediği kaldırımlardan gülleri örselenmiş kadınlar geçerdi. Fark edilmeyi bekleyen erken kararmış Lidye Gümüşleri genç kızlar. Kanlı bayrakların ile arada tersane işçilerinin kadırgaları geçerdi ilk yardıma doğru. Siren sesleri Sivaslı kapıcıların granit belleğine bulanık izler bırakırdı. Aynı, aynı anda güllerin duvarına arabesk bir savaşın tarihini yazarlardı. Aşk. Dinliklerin mor jileti çalışırdı kapılarda titreyerek ve derin bir yarıkla açarak feodal zamanın surlarını sabahın eteklerine ulaşırdı. Oradan başıboş çocuklar çıkardı yaşamın çöpçüleri, doğulu çocuklar plastik ayakkabıları ve kendi gövdelerindeki... Onat Kutlar benim gibi kendisinden sonra gelen kuşaklara edebiyat gibi sinemanın da eşsiz tadını tattırdı. İşte 1960'lı yıllarda felsefe öğrenimi için gittiği Paris'te Fransız sinematekinin müdahalimi oldu. Şakir Ezacıbaşı, Hüseyin Baş, Cevat Çapan, Sabahattin Eyüboğlu... ve çok sayıda Aydınla birlikte Sinematek'i İstanbul'a taşıdı. Tıpkı Paris gibi İstanbul'u da bir sinemalı, şenlikli bir kente çevirdi. 1965'te kurulan Türk Sinematek Derneği 1975 yılına kadar çok etkin oldu. İşte Sinematek Derneği 1980 askeri darbesinden sonra kapatıldı. Bu deneyim bugün de birçok genç sinemacıya, sinema severe ilham vermeye yol göstermeye devam ediyor. Şimdi Asım Kuzuluk'tan bir barak dinletmek istiyorum. Amik Karacoğlan'ı. Kanır hatırada yine kendini bilmez Uyuyuyuyuy Ya bre felek Ah Hiç kemlik gelmezdi Efendim Efendim Ama aman yine seneli geyle debrek olmaz olmaz olmaz olmaz darılıp da başa kızın olman ufelek suna melin de efendi Al başım Kime ben ne deyim Benim efendim Ne arıftır yoklar senin fendine uyuyuyuyay ah da yine de Aman alçaklardan otur da yine gözet kendini Gözet kendini, kendini Katı yücelerden, den uçucun olman uy. uy felek sunam efendi Başım, kime ne deyim, benim Fethi Naci'nin Latin Amerikalı edebiyatçılardan çok daha önce... ...büyülü gerçekçilik akımının ilk örneklerinden birisi olarak tanımladığı... ...Öykü kitabı İshak'ta Onat Kutlar. Öykünün kahramanı İshak'ı şöyle anlatıyordu... Tuhaf bir yaratık i̇şte Yıllardır mehtaplı gecelerde bir ağaca tüneyip yeryüzünü gözetler İshak Tahta kuruları gibi alışkanlıklarının alçak duvarları arasında yaşamayı seven bir yığın insanın çekip İyimser bir çamura batırdığı teraziyi dengede tutmaya çabalayan birisidir Onatkutlar da öykü kahramanı İshak gibiydi şiirler, öyküler, senaryolar yazdı. İşte sinemanın eşsiz dilini bizlerle tanıştırdı. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararına karşı arkadaşlarıyla bir kampanya düzenledi. İşte tipin düzenlediği Şili dayanışma gecesindeki konuşmasını anımsıyorum. 12 Eylül'den sonra kaleme aldığı alınan Aydınlar dilekçesinin işte örgütleyicilerindendi ve 1984 yılında bu davadan dolayı yargılandı. E, 19 185 yılında 12 Eylül'e karşı naif duruşunu Yeter Ki Kararmasın kitabıyla göstermiştim. İşte her zaman aklın terazi, terazisini işte battığı çamurdan çıkarıp dengede tutmaya çalışan bir insandı. Programa bir Antep türküsüyle daha devam ediyorum. Garip Mustafa Çin Kılıç'tan dinleyeceğiz. Açırdı. sevdim de garibanım kal bizim ellerden, ellerde ellerde o yo yo Yeah. de güzel çoktur sana yaramaz. Gadasına aldım da garban. Kal bizim ellerden, ellerde, ellerde o 94.9 açık radyoda Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. 25 yıl önce hayata veda eden Onat Kutlar için Antep Türkleri dinliyoruz bugün. Onat Kutlar, biz ölümlü insanlarız diyordu bir başka yazısında. Yaşamayı ve baharı bu yüzden severiz. Doğan her şeye inanırız. Çocuklara, güneşe, bize düşler sunan ay ışığına. Sevdiğimiz kadınların boynunu okşamak isteriz ve çocuklarımızın. Günü kızarmış bir ekmek gibi tazeyken bölüşürüz ve akşamın kızıl tüyleriyle gelip sabahın yumurtaları üstüne oturmasını severiz. Karış şarabı acılarla da mayalanmış olsa sarhoş eder bizi ve çocuklarımıza ekilmiş toprak kadar gerçek bir gelecek bırakmak isteriz. O sonsuz düşü diye devam ediyordu yazı. Sırada bir Antep türküsü daha var. Mustafa Çin Kılıç türküyü seslendirecek yine. Oduncular Thank you. İzlediğiniz <Gülüyor> için sırada bir Antep türküsü daha var. Bir ağıt, bebek ağıdı. Şerif Akba'dan dinleyeceğiz. Babamın yuva Allah'ında da yana küçük oğlum sana burada bana ben ne oğlum Allah'a Bebek bana <tries> Bebek sen de çalı sana benim oğlum Sırada bir Antep türküsü daha var ee, Turhan Karabult seslendirecek. Ee, Aygül seni Cemekan'ında görmüşler. Zekanda görmüşler a, Gülüm gülüm Siyah saçın Isırmayılan örmüşler Yar eyle Eyle Dur eyle Rüyamda seni bana vermişler ağ ah gülüm gülüm beni böyle yakar kor gider misin yareyle neyle Evvel sevip sonra terk eder misin? Yar eyle, eyle, Boyraz Gibi Delesmedim Aa, Gülüm Gülüm Kaderime Küstüm Sana küsmedim Yar eyle Dur eyle Eyle Ben yarimde Kesmedim ağ gülüm gülüm. Beni böyle yatar korkider misin? Yereyler neylen? Dureyler neylen? Evvel sevip sonra terkider misin? Yar eyle, eyle, gül eylen, eylen. Sırada bir kına havası var. Yine Antep yöresinden dinliyoruz. Havalar içinde yiğit balası, yiğit balası, kınalar içinde gelin kınası, kınalar içinde gelin kınası. An bu gelinin katnaması, katnaması gelsin de kızının dilini gersin, gelsin de kızının gelini gersin. Ufak oren şu gelinin saçını. Anam saçını Kın alayım ak elinin içini Kın alayım ak elinin içini Bugün burada yarın çeker göçünü Çeker göçünü Gel gelin ağlamayızın bugün Şimdi sırada bir ağıt var. Gelin ağıdı. Abicin tekine yılan mı girdi? Yılan mı girdi? Amine dayına kıran mı girdi? Amine dayına kıran mı girdi? Ağlama kız bacım yazın buyurmuş Devdi kalemi böyle buyurmuş Anan da çaya bağlamış Çaya bağlamış. her Herak kişnedik can anan ağlasın Ananın kızı var senin eylesin Eşim kızlar ben anama doymadım, Uçum kuşlar ben silama doymadım. Eliğin nasıl çamurdan mola, Çamurdan mola, Gözün sürmesi kömürden mola, Gözün sürmesi kömürden mola, ...ağlama kız bacım yazım buyurmuş... ...devide böyle Bugün de Babil'den... E, ...sonra'nın yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. E, 25 yıl önce hayata veda eden... ...Onat Kutlar için Antep türküleri dinledik bugün. Onat Kutlar... ...Bahar İsyancıdır kitabının bir yerinde... ...yaşadığımız şu karabasan bir gerçeğin yansımasından başka bir şey değilse... ...ölümsüz gençlik ve bahar düşlerimiz nedir? Gerçek değil mi onlar? diye soruyor ve... ...istersen şimdi yalnız bunu düşünerek bekleyelim yarını. Yarın her zaman güzeldir diyordu. Onat ee, Kutlar'ın ardından 25 yıl sonra bugün de... Her şeye rağmen yarınların daha güzel olacağına dair umudumuzu korumaya çalışıyoruz. Ee, program destekçim Dilan Bozdağ'a çok teşekkür ediyorum. Ee, bu programı ve bundan önceki programların kayıtlarını Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. 2008 yılında aramızdan ayrılan Fethi Naci, ...Onat Kutlar'a seslendiği yazısını... ...güzel kitaplar okumak... ...güzel filmler izlemek... ...güzel müzikler dinlemek... ...hep sevindirmiştir beni... ...yaşa be Onat diyordu... ...ben de programı... ...yaşa be Onat abi diye... ...bitirmek istiyorum... ...haftaya pazartesi 13'te... ...Açık Radyo'da Babil'den sonra da... ...yeniden birlikte olacağız... Programı Cengiz Özkan'dan dinleyeceğimiz bir e, Gaziantep türküsüyle e, kapatıyoruz. E, esen kalın. Allah'ım ol beni, sen beni Nasıl verem olmayı, eller sarıyor seni Eller sarıyor seni Ben sana yandım gelin, yana al gelin Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin Ben sana yandım gelin, yana al gelin Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin Bahçelerde meleme, yar göğsündü melemler Bahçelerde melemler yar Ölürsem kanlım sensin gözlerin sürmeler gözlerin sürmeler ben sana yandım gelin, gelim al gelin. Gaziantep yolumda öldürdün beni gelin. Ben sana yandım gelin, yamal al gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni geri